İyi haftalar, güzel bir pazartesi dileğiyle Bilgi Çağının hukuku programına başlıyoruz. Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bugün konuğumuz e, Sayın Avukat Ceylin Beyli. Hoş geldin Ceylin. Hoş bulduk. E, Ceylin Beyli'yi e, birçoğunuz mutlaka tanıyordur bu konuyla ilgilenenler. Tanımayanlar için şöyle kısacık bir anlatmasını isteyelim. Bilgi çağının hukuku konusuyla ne zaman buluştun, neler yaptın, nerelerde okudun? <gülüyor> ben İstanbul Barosu'nda kayıtlı bir avukatım. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Mezuniyetimin hemen akabinde yurt dışına İngiltere'ye hukuk masterı yapmak üzere gittim. Leeds Üniversitesi'nde siber hukuk masterı yaptım. Hı hı. Hatta tez hocam, doktor Yaman Akdeniz'de. Mümkün Mümkün çok yıl, sayar severim. Geçen yıl bu programı ortak yapmıştık. <gülüyor> evet. Geçen yıl konuğumuz olsaydın belki de Yaman senin tekrardan sınava çekebilirdi Olabilirdi. bu programda. <gülüyor> Olabilirdi. <gülüyor> Canlı sınav yapabilirdi yani. <gülüyor> Kendisinin e, danışmanlığı yaptığı tezimde ben e, kimlik hırsızlığı e, konusunu işlemiştim. Hani Avrupa, Amerika ve e, Türkiye açısından kıyaslayarak. Ki bugün kimlik hırsızlığı bugünkü programımızın da. Temel konusu olacak. Evet. evet. Sonra neler yaptın? Ee, Akabinli Türkiye'ye döndükten sonra e, bir avukatlık bürosunda avukatlık stajımı yapmaya başladım. Daha sonra orada e, kariyerime devam ettim yaklaşık 7 sene kadar. E, geçtiğimiz sene oradan ayrılarak kendi avukatlık büromu kurdum. Şu anda serbest çalışıyorum. Hı hı. Ve... Ee, ve gene çalışma alanlarım tabii evet. e, bilişim hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve ticaret hukuku hı hı. E, kapsamında şekilleniyor. Hı hı. E, bu arada senin web sitende e, isteyene... Elektronik postayla göndereceğini belirttiğin bazı yayınlar da var, değil mi? Evet, yani bu zamana kadar epey yayınım oldu ama oraya sadece hani gerçekten e, ciddi makale boyutunda olanları koymayı, yayınlananları bilirsin, evet, önemli evet. yani. Sadece master tezim yayınlanmamıştı o e, Leeds Üniversitesi'nin kütüphanesinin bir parçası haline geldi hı hı. ama onun haricinde hani ayrıca yayınlanmadı. Mesela orada benim dikkatimi çeken e, Global Kişisel Gizlilik kitabına Türkiye bölümünü yazmıştım. Evet, evet. Ee, bunu birazcık açıklayabilir miyiz açık radyo dinleyenlerine? Azıcık ee, daha ayrıntılı. Tabii ki. Ee, ben kendi mesleğim kapsamında birçok e, uluslararası konferanslara e, katılıyorum ve derneklere üyeyim. Bunlardan bir tanesi de ITEC Information Technology Law Association. Bu Amerika'da kurulu bir dernek. Geçtiğimiz programlarda konuştuğumuz. Evet, orada Hı -hı. yer Hindistan vermiştik. Hindistan seferi. <gülüyor> <gülüyor> Ee, orada tanıdığım Amerikalı bir avukat, kendisi editörlüğünü üstlenerek böyle bir kitap oluşturmak istediğinden bahsetmişti. Hani benimle beraber yaklaşık. 50-60 tane farklı ülke var. Her ülke kendi pratiği açısından işte anayasası, imza koyduğu uluslararası sözleşmeler, mevcut yasaları, yönetmelikleri kapsamında veri koruması ne boyuttadır bu ülkede, neler oldu neler olmadı. Hani bunları işleyerek böyle bir toplu kitap haline getirdik. Hı hı. Ben de onu Türkiye makale, Türkiye kısmını yazdım. O da hala bu arada iki sene kadar oldu onun yazalı. ama aralarda hala tabii yasal gelişmeler ışığında güncellemeler güncelliğe, yapıyoruz. Güncelliğe güncelliğe götürmek zorundasın elbette, çünkü sürekli elbette. gönderme yaptığın konulardan biri, Doğru. malzemelerinden biri Hı -hı. mutfaktaki değil Hı -hı. mi? Aslında kitap da o anlamda yaşayan bir kitap haline geldi Hı -hı. ondan da çok memnunum. Devamlı Hı -hı. bir güncelleme Hı -hı. oluyor, bir hareket oluyor. Hı -hı. Peki sevgili Ceylin Beyli, şimdi lütfen e, sadede gelelim bugünkü konumuza. O da sevgili Açık Radyo dinleyenlerinin çoğunun e, ilgi duyacağına emin olduğum bir şey kimlik hırsızlığı. Hı hı. Yani e, küresel ve elektronik dünyamızda hepimiz varız hı hı. türlü çeşitlerde varoluş halindeyiz ve varlığımızı yani bilgilerimizi nasıl koruyacağız kimliğimizi nasıl koruyacağız kimlik hırsızlığı ne demektir bunu birazcık açalım istersen elbette ee, aslında tam kimlik hırsızlığı bununla örtüşüyor mu ondan da emin değilim ee, İngilizce'de identity theft yani identity hani sizin kim olduğunuzla ilgili bir şey Hı -hı. sadece bizim anladığımızda o kimlik kartı ona istinaden bahsettiğimiz kimlik kelimesi bunu tamamen kapsamıyor. Identity dediğimizde işte bizim ismimiz, soy ismimiz, doğum yeri, doğum tarihi, TC kimlik numaramız, işte medeni durumumuz... İşte belki çoluğumuz çocuğumuz bunların hepsi bir araya geldiğinde hepsi bizim kim olduğumuzu kişisel oluşturuyor. Kişisel bilgiler artı biraz daha fazlası diye özetleyebilir evet, miyiz? Evet bunun hepsini söyleyebiliriz. Hı -hı. O anlamda hani bunları ne oranda koruyacağız ve bunlara bir halel gelirse bize neler olur Hı -hı. noktasında düğümleniyor aslında konu. Pardon Ceylin bu arada şu kişisel bilgilerin tanımına da bir değinelim istersen. Hı -hı. Yani kişisel bilgiler deyince ola ki bazıları... Kişisel hani bana ait işte kişisel Hı -hı. özel filan gibi Hı -hı. algılayabilir. Halbuki hukukta ve uygulamada kişisel bilgilerin objektif tanımları var. En Bana göre en net olanı ve konuya en uyanı şu. Kişisel bilgi, kişisel veri sizi tek başına tanımlamaya yetecek... ...ya da farklı e, kriterlerle birlikte sizin kim olduğunuzu tanımlamaya yetecek bilgidir. Hı -hı. Hani ilk ifademde hani sizi tek başına tanımlayacak şey... İşte isminiz soy isminiz bizim ülkemizde TC kimlik numaranız çünkü ona birçok ayrı kriter atfediliyor ya da isminiz soy isminiz olmasa da işte doğum yeriniz tarihiniz adresiniz bunların hepsini bir araya getirdiğinizde Aa, Avniye Hanım. ...dedirten şey. Avrupa Birliği de senin gibi vermiş direktifte... Evet. ...genel kaba çizgileriyle. Bizim çıkmayan kanunumuzda da aşağı yukarı böyle değil mi? Kişinin evet. kolayca ayırt edilmesine yarayacak bilgiler mi deniyordu? Doğru. Taslak da öyle Hı -hı. bir şey. Daha değişmediyse tabii. Evet. <gülüyor> Peki devam edelim kusura bakma. Şimdi Hı, yine kimlik hırsızlığına dönüyoruz. Hı -hı. Ee, aslında bu sadece tabii bizim ülkemize özgü bir e, suç değil... Bu Avrupa'da da Amerika'da da çok ciddi yaşanan çok ciddi sonuçları olan bir fiil ve buna bu haksız fiile maruz kalanlar gerçekten zorluklar yaşıyorlar. Ha, bizim ülkemizdeki özellik şundan kaynaklanıyor birçok Avrupa ülkesinin aksine bizim ülkemizde veri koruması ile ilgili doğrudan bir kanun yok Koruma işte medeni kanundan uyar uyduğu oranda işte ceza kanunu hükümlerinden ve iş kanundan belli başlı mevzuattan kaynaklanıyor. O yüzden duruma oyanı bulup ona göre hareket etmek gerekiyor. Ve aslında birçoğumuz belki de ya başımıza geliyor farkında değiliz ya da işte gazetelerde üçüncü sayfa haberi tabir edilen a dünyada neler oluyormuş bak bak diye hani şöyle bir bakıp geçtiğimiz şeylerde görüyoruz zaten bunları. Hı -hı. Vallahi benim de şu aralar en çok gözüme takılan bu bağlamda şey sosyal medyada hani İngilizce celebrity denen yani ne denir Türkçe böyle kamuya mal olmuş şahsiyetler Ünler. bizim halkımız medyatik der onlara galiba. Onlar ikide bir çığlık atıyorlar işte Twitter'da bir futbolcu diyelim benim adıma Twitter'da birisi tweet yollayıp duruyor o ben değilim ha diye böyle. Programlarda hı hı. E, filan sık sık veya basında hı hı. gözüme çarpıyor. Facebook'ta da mesela hayran hı. sayfaları açılıyor. Bir de birisi atak e, yapıp tanınmış bir kişinin adıyla önceden kayıt olunca e, o zannedilebiliyor resimlerini Doğru. filan kullanarak. Hı hı. Ama bunlar herhalde daha masum. Kimlik, Bunlar çok daha masum tabiri caiz, caizse çok soft yaklaşımlar. Hmm. Hani hmm. Burada asıl can yakan e, kişinin gerek cezayen gerek hukuken sorumlu hale geldiği örnekler. Hmm. Mesela çok yakında gazetede bir tane öyle haber gördüğümü hatırlıyorum. İzmir'de bir beyefendi e, spor salonundan cüzdanı iki içinde kimlik kartı da var. Üzerinde tabii TC kimlik numarası. Bu çalınıyor ve ondan sonra bir ay içinde hayatı kabusa dönüyor. İşte çalan kişi kendi adına işte 45 tane cep telefonu hatta almış. İşte bir başka bir elektronik ticaret sayfasında bu kurbanımız diyelim kurbanın bir profili varmış. Onu kullanarak başkalarını dolandırmış. İşte o aynı kimlikle bir başka spor salonuna gitmiş üye olmuş. Oradaki insanlara da... İnsanların da e, kimliklerini çalmış. Hani böyle bir zincirleme suç haline getirmiş işi. Hı hı. Bu arada işte spor salonu e, güvenlik kameralarından falan adamın kim olduğu görünebiliyor. Yani hı hı. yüz var ama isim yok, cisim yok hiçbir şey yok. Ve şu anda hani kurban olan kişi mahkemeler nezdinde işte bir sürü açılan davalar var. Hani gidip derdini anlatıp bu ben değilim. Ben aslında kurbanım diye kendini aklamaya hı hı. çalışıyor. Hı hı. O zaman kimlik hırsızlığının... Hem kendisi bir suç eylem olarak değil mi? Hem de kimliği çalınana işletilen suçlar olası. Ee, böyle bir iki iki boyutlu Elbette. suçla Elbette. iç içeliği var. Ee, bir ara vereceğiz şimdi. <gülüyor> Çünkü 10 dakika oldu. Ne çalalım istersin? Eğer mümkünse Louis Armstrong We Have All The Time In The World. have all the time in the world. Time enough for life to unfold. All the precious things love has in store. We have all the love in If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind. Us. We have all the time in the world Just for love, nothing more, nothing less Only love We have all the time in the world. Louis Armstrong parçasıydı. Açık radyodayız. 94.9 Bilgi Çağının Hukuku programı devam ediyor sevgili dinleyenler. Konuğumuz Sayın Avukat Cehlin Bey'le. Kimlik hırsızlığı konusunda konuştuk. Programın ilk yarısında. Kalan yarıda da onu konuşmayı sürdüreceğiz. Evet dinliyoruz. Şey bu biraz önce verdiğim işte e, kimliği çalınan e, iş adamı örneğinden başka bir de tabii bunun doğrudan insanların e, bankalardaki hesaplarını etkileyen e, durumları da var aslında belki daha fazla insan bu fiile de maruz kalıyor ben bunun da bir kimlik hırsızlığı olduğunu düşünüyorum. Çok yakın tarife bir arkadaşımın da başına geldi. Hani işte Türkiye'nin tanınmış ciddi bankalarından birinde hesapları var ve o sırada internette değil, hani kendi işinde gücünde ve ne yazık ki cep telefonunda sessizde. Sonra bakıyor kendi hani aranmış. İşte geri arıyor ulaşamıyor arayan numara tekrar arıyor meğer o bankanın güvenlik birimiymiş işte şu şu işlemleri siz mi yaptınız şu kişi siz misiniz diyor kişi benim de hani ben öyle bir işlem yapmadım. İşlemde bütün işte fonları bozulmuş paraları başka yerlere aktarılmış hani çok ciddi şaibeli işlemler var güvenlik arıyor siz misiniz diye soruyor hayır ben değilim lütfen durdurun onlar ama işte arayıp bulup şey yapana kadar banka güvenliği herhangi bir kilitleme yapmadığından paralar gidiyor iki tane iki taksitte böyle büyük bir havale yapılmış bir taksit doğrudan gidiyor hani bir kısmı bankadan çekilmiş ATM'den diğer kısmı da bir kuyumcu da sanırım altın olarak harcanmış gitmiş. Diğer kısmını bir noktada durdurmayı başarıyorlar. Tabii sonra arkadaşım bankaya dönüyor ya böyle bir şey nasıl olabilir? Hani benim bütün kişisel bilgilerim sizde. Sizin bir doğrulama mekanizmanız olması lazım. Bu çok ciddi şaibeli bir işlem. Bunu nasıl durdurmazsınız? Ve işin komik tarafı banka burada sorumluluğunu veya işte güvenlik açığını kabul etmek yerine işte şifrenizin güvenliğini vesaireyi sağlamak sizin zorunluluğunuzdur. Bizim bir sorumluluğumuz yok diyor. Ee, ve hani burada tabii o arkadaşıma dava açmaktan başka e, şey bırakmıyor. Ya, yani banka bırakmıyor. şunu mu ima etti Ceylin? Ee, sen şifreni iyi korumamışsın, kaptırmışsın demek ki. Yani evet. böyle bir olsa olsa yöntemiyle. Olsa olsa yöntemiyle. Daha sonra tabii ben bu konuyu biraz daha eğilince gördüm ki aslında bu tek... O X bankanın yaptığı bir şey değil. Birçok banka bunu yapıyor. Güvenlik sistemlerini çünkü güncellemek, devamlı altyapıyı sağlam tutmak açısı bu çok ciddi bir yatırım. Bunu yapmak yerine gidiyorlar bu şekilde cevap veriyorlar. Dava açarsa ne hala? Çünkü açılan davalarda da yaptığım araştırmaya bakarsam. Neredeyse yüzde yüze yakın bir noktada kaybediyorlar. Hı hı. Ve o parayı faiziyle ödüyorlar. Bankalar Şimdi, mı? Evet. Hı. Şimdi şeye bakarsanız hani müşteri e, tatmini açısından çok kötü. Çünkü bir davanın e, şey yapması, sonuçlanması ilk derece mahkemesinde tamam hızlı gittik diyelim. Maksimum 8 ay 1 sene. Ama ondan sonra onun yargıtay e, aşaması var, temizi var, karar düzeltmesi var. Hani kişinin giden parasına kavuşması faiziyle de olsa nereden baksanız 2-3 sene. Ve burada genelde e, tabii hedefe e, alınan kişiler hani sizin benim gibi sade vatandaşlar öyle milyon dolarla oynayan insanlar da değil. Birikimleri gidince bu onlara ciddi bir zarar verebiliyor. Hani böyle bir durumda hiçbir şey yapmadan doğrudan kurban oluyorlar. Şimdi benim verimi kim nasıl kullandı işte ey banka sen bunları nasıl koruyamadın ben kimseye işte şifremi vermedim bilmem ne ve şu anda biliyorsunuz bankalarda hani internet bankacılığında özellikle işte doğrulama şifresi geliyor cep telefonunuza yok başka şifre giriyorsunuz yani bir sürü doğrulama kademeleri oluyor ve buna rağmen hani bir takım şeylerin demek ki önüle geçilemiyor. Bir şey soracağım Ceylin Bey'le, ee, 2010'un son aylarında hı hı. ve 2011'in ilk ayında ben çok tanık oldum bu vakaya hı hı. benzerlerine. Ama onların hepsinde ortak noktası şuydu, e, cep telefonundan cep bankacılığını teşvik ediyorlar ya, hı hı. Hani e, bazı bankacılık işlemlerinin parası alınmıyor mesela cepten hı hı. yaparsan işlemini. Hı hı. E, bu gibi bu ve benzeri birçok e, alt başlıklarda e, banka müşterilerini önemli ölçüde bir teşvik söz konusu Gör, benim gördüğüm o görünen o e, işte buna e, uyan bir arkadaşın mesela e, başına gelen bir şey ve tanımadıklarım birçok kişinin de aynı şey başına gelmiş çünkü oku, okuyarak öğreniyoruz onları hı hı. da cep telefonuna uygulamayı indiriyor kullanmaya başlıyor o andan sonra zaten ne oluyorsa oluyor Evet i̇şte orada büyük bir açık var hı hı. yani burada sorumluluk sadece bankayı değil GSM operatörlerini de ilgilendiriyor herhalde değil mi Elbette Elbette orada büyük bir açık var o böyle hani şey gibi midasın kulakları hı hı. diye yankı yapacağını bile bile gidip bağırmak gibi bir şey mi acaba bu aslında hani şu anda sadece banka ile müşteri arasından dediğiniz gibi üçüncü aktör olarak GSM şirketleri de girdi. Bu dediğinize çok yakın bir örnek. Geçen de bana bir e-maille ulaştı. İşte bir mezunlar listesi, mezunlar listesi grubundan. Bunun ciddi hani ciddi şekilde buna kurban olmuş bir insan. Ve şey çok enteresan. Kendi cep telefonu bozuluyor. O sırada da işte annesi ya da babası bir hastası var. Bu kişi eşiyle beraber işte hastanem hastane derken hani aman cep telefonunu şey yapamadık işte müşteri hizmetlerini arıyor. Önerdikleri hiçbir şey işe yaramayınca diyor gideyim o zaman ben sim kartımı değiştireyim. Yani telefona ihtiyaç var. Sim kartını değiştiriyor o sırada eşinin telefonundan bir hesabının olduğu bir X bankası arıyor. Diyor ki hesabınızda şabiyeli bir işlem var biz bloke ettik bunu siz mi yapıyorsunuz? Diyor ki hayır ben böyle bir şey yapmıyorum telefonum bozuk zaten diyorlar hani zaten size ulaşmaya çalıştık ulaşamadık eşinizin telefonundan o arıyoruz biz blok ettik işlemi paranız güvende. Aa tamam teşekkür ederim diyor. Tabi o sıra işte hastası var kafa karışık sonra bir anda aa benim Y bankasında da hesabım var aman diyor oraya bir bakıyor ki her şey gitmiş. <gülüyor> Ondan sonra bankaya gidiyor ya böyle bir şey nasıl olabilir hani X bankasında da benim hesabım var ama beni aradılar böyle böyle şahibeli hesap diye bloke ettiler siz nasıl etmezsiniz? İşte bütün doğrulamalar şifreler doğruydu bir şey olmadı falan filan. İde de diyor yani benim cep telefonum bozuktu yani sim kartım çalışmıyordu ve işte şu tarihte şu şebekeyle konuştum hepsinin kaydı kuydu hepsi var İşte oraya da şikayette bulunuyor. Onlar da diyorlar ki ''Aa işte biz işlemi yapan bayimize çok güveniyoruz. Böyle bir şey olması mümkün değil.'' İki taraftan da red cevabı geliyor. Şimdi Hı -hı. Şey, müşterinin kişinin düştüğü durumu düşünün. Hani bir banka tık diye hemen kendisini koruyor. Diğer bir, Demek ki gerekli bir altyapısı var veya o önlemi alma kapasitesine haiz. Diğer bir banka ''Aa bizden değildir canım.'' diye atıyor. Ve bu hani şimdi ikinci aktör geldi. Yakında bunun yanına dediğiniz gibi cep bankacılığının yanında üçüncü, dördüncü aktör gelirse halimiz nice olur? E tabi onlar zaten hep var işte internet servis sağlayıcılar var filan. <gülüyor> asıl e, sevgili Açık Radyo dinleyenlerine vereceğimiz cevap e, günümüzde kişisel bilgilere iyi sahip çıkmak lazım. Evet. Bu konudaki özellikle hukuki açıdan yapacağın önerileri e, alalım ve programı yavaş yavaş kapatalım derim. Burada hukuki açıdan yapacağım öneriler özellikle sizin söylediğinizi ilk tekrar edeceğim. Bilgilerinize sahip çıkın. Herhangi bir işte mağaza kartı vesaireydi diye özellikle full bilgilerinizi hiçbir yere vermeyin. Hani isim soy isimden bahsetmiyorum. Bunun yanında işte adresdi vesaireydi e-maildi. Hani sadece bir e-mail e, ve isminiz yeterlidir. Açık adres, TC, kimlik numarası vesaire vermenize gerek yok. Sizden bunu ısrarla isteyenleri de sorgulayın. Buna gerek yok. E, bu bilgileri verirken üçüncü kişilerle paylaşılmasını engelleyin. Çünkü o bilgilerin kimlerin eline geçeceğini bilemezsiniz. Bir kere izin verdikten sonra zaten onun e, onu takip etmek zorlaşıyor. Hatta imkansız hale geliyor. Bir de cep telefonu numarası tabii. Cep telefon numarası da evet. En çok de, evet. I, istenen numara odur. Hı -hı. O, Hı -hı. Onu vermemek lazım yani. Özellikle alışveriş bilmem nesiydi, şuydu, buydu. Bir şey alırken soruluyor işte size bilmem bundan sonraki kampanyalardan Hı -hı. haberdar edeceğiz. Onun için bu lazım falan yok. Vermeyin yani vermesinler. Yani öyle çok değil gerekli değilse vermeyin. Sadece bir tane işte gmail'iniz vesaire varsa e-mail'inizi verin. Çünkü aynı mesajlar... Doğrudan e-mailinize de geliyor. En azından orası kullanılsın. İlla telefonunuza günde 40 tane e, işte marketing mesajı gelmesi de çok hoş değil. Devamlı ötüp duruyor. Hı hı hı. Tabii hani, sık sık şifreleri değiştirmek. Kolay, kolay e, akla gelecek hı hı. şeyleri doğum tarihi gibi hı hı. E, yani... Yani e, doğum tarihinden ziyade farklı farklı karakterler içeren komplike şifreler kullanmak dediğiniz gibi düzenli olarak değiştirmek. E, cep bankacılığı açısından sizin dediğinize katılıyorum. Bu iş biraz daha gelişene kadar hani cep telefonundan doğrudan internet bankacılığına bağlanmayı ben de doğru bulmuyorum. Çünkü zaten e, kısa mesaj doğrulamalarında dahi bu tip sorunlar yaşanıyor. Hı <gülüyor> hı. Özellikle ciddi birikimi olan insanlar açısından hani bu anlamda küçük küçük tedbirler alınması önemliydi. <gülüyor> evet, bir Bilgi çağının hukuku programının daha sonuna geldik. Konuğumuz Sayın Avukat Ceylin Beyli'ydi. Çok teşekkürler Ceylin Beyli. Ben teşekkür ederim. Açık radyo dinleyenleriyle paylaştıkların için. E, bu programı e, tekrar dinlemek isterseniz. Açık radyo.com.tr web sitesinde podcastleri var. Ayrıca bilgiçağınınhukuku.blogspot.com bu programın program web günlüğüdür. Oradan da bu linklere ulaşmanız mümkün. Tekrar teşekkürler ediyoruz. İyi haftalar efendim.